ekonomi ekolojik hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Bu hafta yine Ekonomi Ekoloji Programı'nda Türkiye'de meydana gelen çevre sorunlarından birine e ya ayırmaya çalışacağız süremiz evvel deyince. Ee, Karadeniz'e doğru uzanacağız. Malum karadenizin pek çok e, çeyre sorunu var. HES'ler e, şimdi yağdalar e, yağdaların e, yağda olmaktan e, çıkarılarak üzerine farklı e, biçimlerde tesisler yapılması ile ilgili bir e, Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı dün resmi gazetede. E, HES'ler dışında maden ocakları, nükleer santrali, altın madenleri, farklı madencilik faaliyetleri, Hepsini kaydımızın sorunları arasında bizde programımızda süremiz e, elverdiğince bunlara e, yarar e, bir şekilde seslerini duyurmaya, buradaki çevre aktivistlerininle e, yararlı olmayı, e, bu sorunları dile getirmesine aracı olmaya çalışıyoruz. Şimdi e, son gelen e, bilgilere göre Samsun'da halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir gelişme e, söz konusu. E, Samsun'da içme suyu örneklerinde Türkiye'de kabul edilen sınır değerin üzerinde alüminyum olduğu saptandı. E, Tmop Müller Odası Samsun Şubesi ve Tmop Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından Şubat e, 27 Şubat tarihinde alınan Samsun içme suyu örneklerinde kabul edilen sınır değerinin üzerinde alüminyum e, saptanması sunun renginde tadında e, farklılıklar olması e, Samsun kentinde yurttaşların ciddi bir hak sağlığı sorunuyla karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bu süreç nasıl yaşandı? Bu durum nasıl tespit edildi? E, bundan sonra e, bunun e, medyada yer almasından sonra bu sudaki e, alüminyum saptanmasının e, medya organlarında yer sonra e, kamu ve e, bürokrasi e, ne gibi açıklamalar yaptı. Şimdi bütün bunların hepsini telefon attığımızda bir konumuz var onunla konuşacağız. Samsun çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ telefon attığımızda. Mehmet Bey günaydın. Günaydınlar efendim bütün açık radyo dinleyicilerine güneşli bir Samsun sabah, Sabahı'ndan saygı ve sevgiler sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz evet. bizden yayınıza bağlandığınız için. Ee, şimdi biz tabi bu içme suyu örneklerinde bazı işte ağır metallerin, alüminyumların olduğunu tespit ettiğinizi biliyoruz ama bu süreç nasıl başladı, nasıl böyle bir inceleme yapma ihtiyacı duydunuz, isterseniz bununla başlayalım. Evet. Ee, Şubat ayının 17'si gibi ben kendi evimden örnek verecek söyledim, orada. İşte akşam evde eşimin yarısıyla yani işte hani musluklardan çamur akıyor gibi yani gerçekten doldurduğunuz zaman suyun rengi, kahverengi, sarımsırak bir renk, yani bir sürü akıttık ama Hı. yetecek gibi değil. Tabii o gün suyu kullanmadık çünkü hani zaman zaman yaşadığımız mahallede belki hani o içme suyu şebekesiyle ilgili bir kaza yani bir sıkıntı olmuş olabilir. E oluyor yani olmayacak bir şey değil. Hani Doğru sayı olur, ama öyle bir şey olmayacak. Tabii hani gözümüzle ve burnumuzla ağır bir koku bu arada onu da söyleyeyim yani hani suyun evet. su dayanılacak gibi değil. Tabii ertesi gün devam etti. Ertesi gün devam edince bizim oturduğumuz mahalle sınırlı olmadığını yani hani görev yaptığımız çalıştığımız mekanlarda diğer mahalle kentin diğer noktalarında da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Hı hı. Tabi e, ertesi gün yerel basına düştü bu. Yani bu nasıl su gibi. Evet. Tabi durum böyle olunca tabi bunlar olurken de bakın bunlar olurken ne Safki Genel Müdürü ne büyük Büyükşehir Hediyesi iddia ediyorum bu yerel basına düşene kadar hiçbir şekilde Samsun halkına hani kendi web sayfanız var hiç olmasa belki web sayfanızdan yaparsınız o duyuruyor halka açık sayfanızdan. E kardeşim görseydin oradan hani baksaydın diyebilirsiniz. Evet. Ama inanın hiç böyle bir şey yok. Yani böyle işte bayramlarda e, halkın ulusal dini günlerinde SMS atmayı biliyorlar. Yani şanssen ismen SMS atmayı biliyorlar ama şehir kesinden böyle çamurlu su akıyor iki gün ve biz kendimiz el yordamıyla ne oluyor ne oluyor hani bir öğrenelim derken ne olduğunu anlıyoruz. Tabi Samsun Şerif Platformu Samsun kamuoyunda Kanınırlığı olan, bilinirliği olan ve yapısı içerisinde Türk mühendisliği mimar odalarına bağlı meslek odalarının, hatta işte tabip odasının, meczacı odasının, emek örgütlerinin, diğer sivil toplum kuruluşlarının olduğu bir yapılanma ister istemez kanallar açık olunca bize de şey gelmeye başladı. Yani ne oluyor? Ha şu oluyor, ya bir bakım işletme faaliyeti yapılmış ee, çünkü Samsun içme suyu. Ee, Samsun'un doğusunda e, Çarşamba ilçe sınırları içerisinde e, Çakmak Barajı'ndan e, İf Arıtma Tesisine, Tekiköy ilçesindeki Arıtma Tesisine yaklaşık 20 kilometrelik bunun 3 kilometresi tünel, 17 kilometresi de 2.2 metre çaplı beton borular içerisinde İsa yaptığıyla geliyor. Ve bu hat boyunca 20 kilometre boyunca da yer yer tahliye bana verdim, takım işletme faaliyetleri yürütüle bir takım e, donanımların olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu arıtma teclisinde de su gerekli dinlen, arıtma ve dinlendirme işleminden geçirildikten sonra kente veriliyor. Hı hı. Bizim e, bize ulaşan kaynaklardan aldığımız bilgi bir bakım faaliyeti yapılmış. Bu bakım faaliyetinin sonucunda böyle bir so sonuç doğmuş. Bir iki gün bekledik. Yani bakın 17 Şubat'tan bahsediyorum. 17 evet. Şubat'ta bu olay oldu. Biz birkaç gün bekledik. Ama hani bulanıklık kısmen, koku kısmen giderildi ama hı. E, hani Bardağı suyu doldurduğunuz zaman böyle hani çok özür diyorum bütün dinleyicilerden daha kokusu geliyor ama böyle bir metal kokusu ve gözle şey görüyorsunuz partiküler halde suyun içinde hmm. yani gözünüzle bunu görüyorsunuz ve e, yani ya, değil içmek başka türlü işte temizlikte mutfakta e, başka bir takım ihtiyaçlar işte için şey, kullanmak da şöyle, mümkün değil. Şöyle Selin Hanım şeyden bilgi alıyoruz aslında hani burada da herkesin bizi dinlediğini de farkındayım. Ne olup gittiğini ve suyun kimyasal analizleri, sağlık analizleri konusunda da şey alıyoruz aslında. Yani takipteyiz aslında. Hı -hı. baştan beri takipteyiz aslında. Bilgi alıyoruz aslında. Fakat bekledik. Yani hani bir operasyonel SAS'in rutin bir bakım işletme faaliyetinden kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu, bunun normale dönebileceğine kaç hangi gün kaç gün bekledik? 25 şubata kadar bekledik. Bütün Hı -hı. samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir şekilde Hani Saski'deki görev yapan e, insanları, sorumluları da hani keşke açıklasalardı ne olduğunu ama bekledik. Neyi bekledik? Samsun halkının sağlıklı içme suyuna kavuşmasını bekledik. Ha doğru mu yaptık? Ondan da emin değilim. Keşke başlanmış bir şey yapsaymışız. İdare etseymişiz sürece. 25'inde basın açıklaması yaptık. Kimle yaptık? Samçet Birleşme'ni Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şugesi başkanımızla birlikte yaptık. Kendisi belki 40 yılın üzerine meslek deneyimi olan ve halk sağlığıyla ilgili kurumlarda meslek yaşamını sürdürmüş çok değerli bir meslek odası başkanı ee, ve Samsun'a karşı da kendisini sorumlu hisseden, sadece teknik anlamda meslek odacı da yapmayan, kamusal sorumluluğun sonuna kadar bilincinde olan bir arkadaşımız. Ya biz Dedik biz hani biz bir uyarı yapalım. Kimi uyaralım? Biz direkt Saskia yönetimini ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni uyaralım. Bakın hala Samsun halkına bir şey demiyoruz. Evet. Saski dedi ki, hani bu basın açıklamasından önce de bir gün önce de 24 Şubat tarihinde e, Saski Genel Müdürü'nün e, basına düşen mes mesajını okuyoruz. Müsaitlerseniz hani iki cümle e, Saski Genel Müdürü'nün yerel basından okuduğumuz mesajını söyleyeceğim. Lütfen. Size. Diyor ki Saski Genel Müdürü 24 24 Şubat'taki açıklamasında mevsim geçişlerinde yaşanan aşırı yağışlar, hı hı. kar erimesi nedeniyle Havuzların, hatların temizlenmesine bağlı estetik parametre durumları ortaya çıktı. Ya şimdi hani durduk durduk. Bunu okuyunca artık daha fazla duruma ya gerek yok. Şimdi soruyoruz. Senden hani hemen aslında Samsun'da ilk defal mevsim geçişi yaşanıyor. Yani hmm. Evet. Yani bir denge oluştu. Mevsimler geliyor, geçiyor. Bu bir. İkincisi. Ya yani hiç bir aşırı iklim olayı yaşamadık, Pelin Hanım. Son bir aydır. Ne sel yaşadık. Ne kar afisi yaşadık. Yani, yani hava sıcaklığımızdan ben bilmiyorum sıfırın altına bile inmemiştir. Olağanüstü yani, bir durum mu şey, yaşanmadı yok kentte Samsun'da? Evet. Yok, sel yok, felaket yok. Sıradan bir mevsim geçişi. E, tamam kabul. Ya bir rutin bir bakım işletme faaliyeti yapıyorsun. Ya ilk defa mı bakım işletme faaliyeti yapılıyor Samçak'ta? Şeyde, FASKİ'de. Sizden önce de yapılıyordu bu bakım işletme faaliyetleri. Ama ister istemez bilimç halkımızda FASKİ'nin Son bir yıldır bakım işletme adı altında bize ne çektirdiğini de bildiğiniz için. Ya rutin bir bakım işletme faaliyetini Samsun halkının halkının hayatında kabusa çevirdiniz. Rutin bir bakım işletme olayını bile yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Ya yani ilk defa mı hap temizliği yapıyorsunuz? İlk defa mı havuz temizliği yapıyorsunuz? Madem bunun temizliğini yapacaktınız kardeşim. 20 kilometre hattım temizliğiyle bütün havuzların temizliğini aynı anda yapmak zorunda mıydın? Boğat evet. üzerinde tahliye vanası yok mu? Bu banalardan niye dip akıntılarını, dip tamurlarını havuzda arıtma tesisine boşaltmadan e, sahaya ya da dere yataklarına boşaltmadım? Yani bir sürü soru var. Olay şu. Doğrudur. Hat takımı yapmış, havuz tekmiş ve bütün bu hattın ve havuzların dip çökeltilerini arıtma tesisine boşaltmış. Arıtma tesisinin tolera edebileceği, arıtabileceği miktardan fazla çökeltiye sedef olmuş. Hmm. Yani bilgiye sel gibi şey basmış. Ee, arıtma tesisini basmış. Evet. Dolayısıyla da bütün dinlenme avuzlarının dibi şu anda bize gelen bilgiye göre maalesef çökerli dolu olmuş hmm. ve kente de su verebilmek için gene bizim hani bu açıklamanın üzerinden giderek söylüyorum. Bakın bu işte önceden hani bu şaf denilen, işi, fakat sonradan kimyasal şey değişmiş, biraz daha böyle toleransı daha iyi olan, insan sağlığı için, halk için daha olumlu olan alüminyum poliklorine dönülmüş. Hımm. Dolayısıyla hani suda şey yok. onu kesin herkes bilsin. Hani mikrobiyolojik bakteriyel açıdan bir sıkıntı yok. Hani bunu buta baştan beri söylüyoruz. Çünkü hani resmi şeyler olmamakla birlikte aldığımız bilgilerle söylüyoruz. Bunu basın açıklamamızda da söyledik. Hani mikrobiyolojik olarak hastalık unsuru yaratacak bir şey olmadığını altını çizerek söylüyorum. Böyle bir unsur yok. Ancak suyu durultmak ve berraklaştırmak için kullanılan alüminyum miktarında aşırı bir artış olduğunu ve suyun yeterince hani berrak su miktarı azaldığı için dinlendirme havuzlarının derin havuzların 3/2'si belki çok daha yüksek oranda şöyle dolu bu dip akıntılarıyla çökeltiyle dolu üste kalan berrak su miktarı dinlendirilmeden işte 650 700 bin nüfuslu kente verilince de ister istemez alüminyum miktarı e, hani bizim burnumuzla koku alarak bile hissedebileceğimiz gözümüzle Şeyden, şebekeden doludurun su da bile görebileceğiz miktarda oldu. Bunu 25'inde dedik ki, e, ey saski yönetimi, bu suda bir sorun var. Hani bizim hı hı. gözlemlerimize göre e, ağır metal miktarının fazla olduğunu düşünüyoruz. Önlem alın, evet. önlem alın. Şebekeye ağır metal kaybını önleyin. Bu ciddi sorunlara sebep olabilir. Bu kadar, bu kadar. Hı hı. Daha fazla şey yapmadık yani. İki gün daha bekledik. Fakat şey durmayınca hani bu hem bize gelen şikayetler artıyor bu sefer Samsun Şehir platformu içerisinde bizim bileşenlerimizden 4 farklı mahalle seçtik. Kentin doğusunda ortasında ve batısında ve gene Samsun'u bilen bilir yani deniz koduna yakın ve biraz daha yukarı mahallelerde olmak üzere buna da dikkat ettik. İşte İnşaat Mansur'da Samsun Şubesi Mimarlarımda Samsun Şubesi, Çevreklik Mansur'da Samsun Şubesi ve Samsun ve Kuzey Kültür Anadolu Kuzey Kültür Derneği olmak üzere Dört birleşenimizden rica ettik dedikken yani, lütfen e, biz size işte Halk Sağlığı Laboratuvarı'ndan kap getirelim. Hani o laboratuvarın uygun görecek alın. Hizmet binalarınızdan e, sunumunu ise alın e, ve Halk Sağlığı Laboratuvarı'na ücretini ödeyerek bizim için alüminyum koku ve bulanıklık testi isteyin. Bakın 27'sinde e, zannediyorum saat 12:30'da 15 arası bu dört yeri numuneleri aldıdık Biz kendimiz bizzat Kimya Mensur Yatı Başkanımızla arabaya atladık. Gittik o arkadaşlarımızdan bu numuneleri aldık ve şeye verdik. Halksal laboratuvarına verdik. Bu kurumların hani vergi numaraları bilmem nelerde istendi. Paraları yatırıldı. Makbuzları kesildi. Ve 28 Şubat Cuma günü numuneler bize verildi. Verilen numuneleri e, yani hem Kimya Mensur Odamız kimyasal analiz anlamında değerlendirir hem de bizim için gerçekten bu ekoloji çevre mücadelesinde halk sağlığı mücadelesinde yıllardan beri omuz omuza yürüdüğümüz Türkiye'nin neresinde olursa olsun bize her zaman yardımcı olan Sayın Hocamız Kayahan Pala Hocamız, Profesör Doktor Halk Sağlığı e, anabilim Bilim Dalı Hocaya ulaştı. Dedik hocam hani e, bunu sonra kimyasal açıdan analiz edecek ama bir de siz bakar mısınız ee, bu özellikle Mimarlar Odası Elektrik Mansur e, değerleri kentin tam göbeğinde bu iki oda. E, en yüksek değerler. Yani normalde 200 çıkması gereken 200 mikrogram, litrede 200 mikrogram çıkması gereken alüminyum miktarı Mimarlar Odası'nda. 552 elektrik Mansur 503 mikrogram görüntü. Evet. Ve hocamız da bunu değerlendirdi. Ve hocamız sadece bununla da kalmadı. Ee, Saski'nin web sayfasında analiz raporları yayınlanıyor. Hı hı. 2019 yılının bütün alanının raporlarını değerlendirdi sağ olsun. Ya orada da görüldü ki orada da görüldü ki aslında SASKİ'nin 2019 yılının Şubat'ında e, bu insani amaçlı e, tüketim sularında olması gereken, yani Türkiye'nin kabul ettiği e, yönetmelik insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğin bir evet. talimat var o yönetmeni. Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü <gülüyor> Büyük Arıtma Tesislerinde litrede 100 mikrogram Alüminyuma müsaade evet e, Türkiye hani bu kapasitedeki Tesisler için ve bütün genel anlamda Büyük küçüklüğe ayırmamış 200 mikrogram alüminyum Litrede 200 mikrogram alüminyum miktarını Normal kabul ediyor evet. Türkiye mevzuatı Şubat 2019'da 214 mikrogram Yani hiç ortada sıkıntı yok bir şey yok Şubat 2019 sonra Ağustos, Eylül, Aralık ve Ocak aylarında da 190 mikrogramın üzerinde çıkmış bu değerler. Hmm. Yine 2019'un Ocak, Ağustos, Kasım aylarında fiziksel bulanıklığın uygun olmadığı daforlara yansımış. Bunu şeye bakınca görüyoruz. Saskin'in web sayfasına bakınca. Bizim esas kriz noktamızın heresi 17 Şubat'tan itibaren Şubat ayının sonuna kadar bizim laboratuvardan sonuç aldığımız 28 Şubat tarihine kadarki dönem ya hoca da bunu hani burada da tabi tabi arkadaşlarımız var o arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda maruziyet süresi önemli diyorlar bize hani hmm. tamam yani ya biz de zaten bekledik kardeşim yani bir gün iki gün alüminyuma maruz kaldık diye hani evet. ciddi sorumluluk isteyen şeyler bunlar. neredeyse yani. bir yıldan fazladır aslında siz buna evet, maruz kalıyorsunuz aslında. Samsunda biz, biz bu sonuçları kamuoyuna duyurduk aynı gün aynı gün Samsun Genel Müdürü bizi e, hani yalancılıkla suçlayarak hmm. bakın bir daha söylüyorum e, Samsun Şehir Platformu'nun içerisinde bunu kimle yaptık biz? Kimya mühendisliği odası Kimya mühendisliği odası nedir? Kimya mühendisliği odası Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı bir meslek odası yani 130 Anayasa'nın 135. maddesinde kamu kurumu nüteliğinde bir meslek odasıdır ve bu meslek odalarının TNN odalarının ona yönetmenin tüzüğünde de yazar. Halkla ilişkilerde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak ve meslek ahlakını korumak kamu çıkarlarını korumak gibi kendi anayasasında yazıyor zaten bu. Bunun dışında hareket edemez. Yani hiçbir genel müdür, hiçbir karım, kamu karı üreylisi öyle kafasına estiği gibi bu kurumları yalan söylüyorsunuz falan diyemez kardeşim. Öyle bize belgemiz var. Sonuçları almışız. Evet. Sonra bize ne diyor genel müdür? Diyor ki biz diyor ortalama değer açıklarız. Yani şansın hmm. işte yüz küsur noktasından yani web sayfasına girdiğiniz zaman örneğin 2019 Ocak ayında ben dün tekrar baktım ki şu anda Şubat hala yayınlanmamış. Ocak ayında 26 gün alüminyum değeri yayınlamış. Ama enteresandır. 2019 Mart'ında bütün bir ay boyunca hiç alüminyum değeri yayınlanmamış. Çok hmm. ilginç. Ocak ayındaki o mesela bir üç Ocak'ta yayınladığı değer, ben bir ortalama değer yayınlıyorum. Saskia öyle diyor bize şimdi. Evet. Yani siz diyor bir kere diyor hani nereden bileceğim ben sizin şeyden aldığınızı. Hani Mimar Odası, işte İstasyon Mahallesi bilmem ben oğlu yerden e, benim şebeke suyumu aldığınızı var. Ya ona güvenme buna güvenme. Niye güveneceksin sen? Ben anlık mı tüketiyorum? Ben ortalama mı su tüketiyorum kardeşim? Musluğu açıyorum. Bardağıma dolan suyu kafaya içiyorum. Musluğu açıyorum. Dembeğime suyu dolduruyorum. Ocağı üstüne koyup çayımı demliyorum. Hı -hı. Musluğu açıyorum. Yemek yapacaksam yemek yapıyorum. Ben gidip Samsun'un 130 küsur mahallesinden ortalama su mu alıyorum? Evet. Saat 14'te ne su ihtiyacım varsa tüketiyorum. Ben 24 saat sunumun esimi topluyorum ben. Ben insanım. Bu kentte yaşayan birisiyim ben. Başıma gelen şeyi sana söylüyorum. Bana sağlık su vermiyorsun diyorum. Bu kadar basit. Bu hı hı. kadar net. Bize mahkeme yolu söylüyorsun. Ya bakın bu kentte, bu kentte 1990'lı yıllarda yaşanan bir olay var. Hı. Bu kentin içine suyu, kentin ortasına akan mer tırmağından sağlanıyor. O zaman o, o günlerde. Ve bu mer tırmağına e, bir tanker devriliyor. Ve bu tankerin içerisinde fenol taşınıyormuş. Evet. O fenol ırmağa sızıyor. Ve bakın o gün işte kadın doğum hastalıkları hastanesine, çocuk hastanelerine genel vaka sayısında artış olur olmaz. Bakın olur olmaz. Hı hı. E, hemen ilgili laboratuvar sonuçlarında suda fenol kalıntısının yüksek miktarda olduğu sonucuna varılır varılmaz. o rahmetli belediye başkanına gidip deniyor ki başkanım bak böyle böyle bir sorun var. Yani sudaki fenol miktarı fazla. inanın hemen bütün Samsun halkına duyuru yapılıyor. Deminiyor ki kardeş, Bu suda fenol miktarı yüksek Lütfen bu suyu temizlik dışında Kullanmayın Bak, yani bu 20 yıl 30 yıl önce yaşanan Olayı söylüyorum size 3 gün boyunca Bu kent musluktan Akan suyu içmemesi konusunda Sürekli uyarılıyor Hı -hı. Çünkü insana değer var Ya bizde yaşadığımız bir sorun var Bu kadar Samsun altı çok özür dilerim, yani Şeyimi şeyini açmak istemiyorum ama Ya siz bizi ne yerine koyuyorsunuz ya Ya gözümüzde görmüşüz burnumuza kokuyan 5 tüylü organımızın 2 tanesine 3 tanesiyle laboratuvara bile gitmeden yaşadığımız bir sorunu tespit etmişiz. Ya bize diyemiyor musun kardeşim 3 gün 5 gün bu suyu içme. Bu suyu temizlik dışında kullanma diyemiyor musun? Ya yapmışımdır bir operasyonel bir süreç yapmışımdır. Doğrudur vardır yani teknik işlerin içerisinde bu işler vardır. Olmuştur yani. Hı hı hı. Sonra ben de teknik adamım. Ben de 30 yıl öğrencilik yaptım. Ben de 7-24 bakım işlerinde çalıştım. Doğrudur. Ama sen yazında aynı halkı yaptın. Yazında Samsun halkı Mavi Bayraklı plajında yüzerken atık suları, on binlerce metreküp, yüz binlerce metreküp atık suyu insanları uyarmadan Samsun plajının içine boşalttın. Sen 20 yıldır bu kentin limanındaki şehir içerisinde, Samsun'a bile bilir. Evet. 20 yıldır bu kentin limanından lağım boşaltılmazken sen bu insanları uyarmadan yazın Nertür mahkenlerindeki tersi istasyonda elektrik arızası bahanesiyle Yunan'ımıza bypass kanallarından şey boşaltsın ya böyle bir geçmişimiz var sende bir yıldır kenttesin bir yıldır sende biz bu sorunları yaşıyoruz evet sen neye güvenelim biz sana şimdi evet bakın şimdi bakın, Mehmet düşünme, Bey düşünme, e, bir cümle söyleyeceğim buyurun, buyurun. bizi tanıyan insanlar samçap'ı tanıyan insanlar şu anda musluklarından aldığı suyu parasına da kıyıyor halk sağlığı laboratuvarına veriyor biz 27'sinde verdiğimiz suyun sonucunu bize 28'ine verilen halk sağlığı laboratuvar dün bize gelen bilgilere göre artık 1 Nisan tarihinde gün vermeye başlamış hmm. sen önemlidir beni duyun insanlar size güvenmiyor sayın belediye başkanım bize güven verecek şeyler yapın eğer bu suda sorun varsa ki biz hala takipteyiz bunu bilin Mahkeme teklifleriniz dokunurumuzda bile değil. Buyurun dinliyorum size. Evet, yani ben süremiz dar aldı. E, toparlamak adına belki son cümleler yani bundan sonra ne tür adımlar atmayı planlıyorsunuz? E, muhakkak takibinizde olacak bu konu. E, belki çok kısa süreli olarak e, yapmanız gereken veya e, yapmanız gereken uyarılar varsa veya söylemeniz gereken bir şey varsa Olur. son e, bir dakikamız Bakın toparlayabilirsek. Evet. E, hemen söyleyeyim. Günü, herhalde 2 Mart tarihiydi galiba 2 Mart'ta şeyi açıkladık biz 28 Şubat'taki laboratuvar sonuçlarını bir açıkladık. Hı hı. Yani sonuçta e, gerekirse ihtiyaç duyarsak gene Samsun'daki bir takım Samçap içerisindeki bileşenlerimizden aldığımız suyu gerekirse Samsun dışında güvenilir bir su götürmez Türkiye'nin akavita laboratuvarları var biliyoruz isim de vermeyeceğim. İhtiyaç duyarsak Hı hı. gerek gelersek oraya kadar gideceğiz yani evet. takip edeceğimizi herkes bilsin hı hı. yani ben kimseyi hani böyle halkı intihar ile olacak bilmem ne bizim öyle hani çünkü şey gördüm Mariş bir şey yaptı adam gazetecilik yaptığı için evet. şu anda tutuklu hı hı. yani biz kamu yönetiminin bizim hakkımızda neler yapabileceği konusunda daha az uçuk şeyimiz de var yani biraz yaşanmış tecrübeler de var bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen Takip edeceğimizi onlar da bilsin, Samsun halkı da bilsin. Evet. Yani şeyi iple çekiyoruz. Samsun halkının gözlerinin içine baka baka musluktan bardağımıza doldurduğumuz suyu kameraların önünde güvenlik içerisinde içeceğini, yüzü iple çekiyoruz ve bunu yapacağız. Evet. Buna ikna olduğumuz gün Samsun halkı bunu bilsin. Hı -hı. Kameraların önünde evet içiyorum ben de bu suyu içiyorum diyeceğim. Evet bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ederim, ee, programımıza yapalım. katıldığınız olun, için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Olun, şarkılar, şarkılar, çok teşekkür ederim. Evet, bu hafta ekonomi ekolojide Samsun'da içme suyu aneklerinden alınan e, alüminyum, Seviyesi sınır değerin üzerinde çıktı ve bu konuyu Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ anlattı bütün bu süreci son aşağı yukarı bir ayda yaşananlar ama aslına baktığımızda bir yıldır devam eden bir kirlilik zehirli bir takım maddelerin e, suda bulunması meselesi aslında devam ediyormuş. Bunları öğrenmiş olduk. Elbette e, kamusal anlamda sorumluluğu olan kurumların da bu sorumluluğu yerine getirmesi e, gerekiyor. Elbette e, çevre mücadelesi götürenler de bu mücadeleyi devam ettirecekler önümüzdeki günlerde. Evet bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>